İsterseniz konuşmacılar kendini tanısın. Ben Neşe daha yakından tanıyorum. eski bir öğrenci, buradan geldim. Milattan evvel olayım ama kendisi itiraz etti. 90 diyebilirim yani dedim. için tabii milattan evvel ama için daha eski evet. ee, bir çok değerlendir. Meslektaşımızdan. İsterseniz ee, sizi de bir akşamlar ben. Istersen, istersen. ben de kadın doğum uzmanıyım. 22 yıllık. 6 yıldır da doğuma hazırlık eğitimine uğraşıyoruz. 2,5 yıldır beraber çalışmaya başladık. Ondan önceki bütün meslek hayatım çok sıkıcıydı. Açıkça itiraf edeyim. Çünkü her doğum benim için bir angayet. Bitmesi gereken, tehlikeli kurtulunması gereken sorumluluklardı Olma hazırlık eğitimlerinden sonra işler değişti. Artık her bir gebemizi biz aileden biri gibi takip edip merakla, sevinçle gidiyoruz. Sevinerek gidiyoruz. Ee, öyle bir aşamadayız. Biraz da aslında onları paylaşmaya, değil mi? Başlayayım mı? Yani çok kolay değil. Biz şeye alıştık. Doktorlara konuşmaya, gebelere konuşmaya <gülüyor> ondan sonra ailelere konuşmaya şeyler de var, babalar da geliyor. Babalar, Her hafta. Tabii. Tabii. Mesela cumartesi, pazar 12 çifte eğitim verdik. Doğumu anlattık. Nasıl doğum yaparsınız anlattık. Ee, şimdi öyle ben kendi adıma şey yapayım dedim. Türkiye'deki doğum nedir? Biz size anlatayım. Elinizdeki gerçeklerle. ne? Sonra neşanı belki oradan alıp götürür. Keşke siz doğunda neymiş diye. Orada <gülüyor> evet. Biraz... odanın içinde kimler ebeveyn, Biraz... anneler, babalar bir bakalım mı? Bu annelik, babalık baba sayılır mı? Sayılırız. Nasıl oluyorlar? Bayağı bir, bayağı yetti yani evet. İki kızınız var başka. Babasın var. Yeni babasınız. Zaten babalık şerefli hayırız değil. Valla yani karar vermiyor. Bu benim yani ama yani, yani daha sonraki aşama konusunda bir nasıl olacak miyiz? Yani iki oğlum kızım var. E tamam. O olanların bir şeyi yok. Yani bizim şey kadarıyla henüz bir netice alamadılar. Çalışıyorlar ama. Evet, o ama yani. Evet ama yani doğumları şu anda benim doğrudan bir ilgim bir elde olacak galiba de onun onu de, de de değil. Ondan da var. Evet. Yani baba olanlardan hangi <gülüyor> bir baba olanlardan şu anda bahsediyoruz. Bir jenerasyonda halileri bitirmiş ama <gülüyor> <gülüyor> siz baba babalarak evet yani ne kadar bildiğimi bilmiyorum <gülüyor> ama sorunca cevabı veririz. Tamam annesinin. Evet. Tamam. Başka yok. Evet annesinin. Doğumlarınız normal sizlerle normal. Normal. Hep evet, normal bayağı. Bizim dönemimizde normal. normal. Normal, normal, normalde normalde. Haa, jenerasyon hemen farklı bir yaktı. <gülüyor> o benimkisi hani indikasyon oldukça sezaryen oldu. Yoksa ben normal onu istedim son ana kadar. Ama e, genitasyonel devletim vardı. Riski atma, sitem etti. Erkeğe, çok da yani zayıf tabii insanları çatıda belki müsağit olmaktı. Sonra sezaryen Peki. İyi. O zaman bakalım ne oluyor? Bu sezaryen oranları... Dünya Sağlık Örgütü diyor ki %15 olacak onun üstüne çıkarsanız anneye zarar veriyorsunuz. Altına inerseniz de zarar veriyorsunuz. %7'nin altına indiğiniz zaman sezaryen oranında zarar görmeye başlıyor bebekler ve anneler. Belli bir oranda sezeren çok mantıklı çünkü. Sezen yapmayacağım diye uğraşırsanız bir sürü travmatik doğuma sebep olursunuz. Ama Avrupa'da %28'de şu anda feryat figan bağırıyorlar. Ne yapıyoruz biz? Nerede yanlış yapıyoruz? Bunun derhal düşürmemiz lazım diyorlar. Düşüremiyorlar. %30'lara kadar çıktılar şu anda. Türkiye'de en son İstanbul'da yüzde 47 idi, 40-60 arası değişiyor devlet hastanelerinde. Bütün devlet kurumlarını koyduğunuz zaman yüzde 47 de şu anda. Özel hastaneler. Şu anda Türkiye'de doğan her bebek iki bebekten biri sezaryen. Oluyor. Bunun farkında değil kimse tabi. Çevrenize bugünden sonra yarın ne yaptınız diye sordunuz mu? Hep sezaryen cevabı alacaksınız yarısında. Otomatik zaten. Göreceksiniz. Özel hastanelere bakınca iş biraz daha değişik. Ee, İstanbul'da en az 3-4 tane hastane var. Hiç doğum yapılmıyor. Sadece sezere yapılıyor. Özel hastaneler. 60-95 arası değişiyor. Çok yüksek bir oran. Ee, düşürmek için bir şey yapıyorlar mı? Pek bir şey yaptıkları yok açıkçası. Yani onların şu anda bu durumdan... Bu an e, yani işte, karışık bir konu. Yani. yani çok karışık bu konu. Madem sorduğunuz zaman söyle. Niye bu kadar sezeryan var? 3 tane saç ayağı var. Aile, hekim ve sağlık bakanlığı. Aile ayağı var. Çünkü korkuyor, korkuyor, korkuyor, korkutuluyor, korkuyor, korkutuluyor. Sonunda aman bir şey olmasın diye onlara sunulan kısa yollara doğru sezeryanda sorumluluğu yok. Sezeryan için çalışmak zorunda değil. Böyle oturup televizyon seyredebilir ve sonra gidip bebeğini aldırabilir. Çok kolay. Hiçbir sorumlu yok. Okudukça sorumluluk alacak. Bu yüzden korkularından dolu kapatıyor ve bunu direkt söylüyor. Bana anlatmayın. Ben Sezen olacağım. Çekiniyorum diyor bir bölüm. Bir bölümde rasyonalize ediyor. Daha zeki oluyormuş. işte riske atılmıyormuş. işte daha kolaymış. Modern. Seçen. Evet. <gülüyor> rasyonalize ediyorlar. Yani. İkinci ayak hekim ayağı var. Hekim ayağı çok gebesi var. Hiçbir aile sorumluluk almak istemiyor. Doğum hayat kadar riskli. Doğumda hep bir risk var. Sıfır değil. Ee, bu risk dediğim gibi hayatta ne kadar varsa orada da var. Ama aile diyor ki bana risksiz doğum istiyorum. Bir şey olursa diyor 300 milyarlık dava açarım. Herhangi bir problemde 30 yılla yargılanırsın. Doktor da diyor ki o zaman sezen yapalım aile de kabul ediyor. Ee, risksiz mi Sezeryan? Değil ama Sezeryan yaptığı için dava edilen hiçbir doktor yok bugüne kadar. Çünkü aile kendi karar verdiği için dava da Kendi yani karar vermiş. Oluyor. Üçüncü ayağı var. Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı Sezeryan oranları düşsün istiyor. Ama şartları uygun değil. Özellikle devlet hastanelerinde. Çok doğumlar var ve aileleri hazırlayamıyorlar. Yani eğitimler vesaire daha yeni yeni ne olduğunu bilmeye başladılar eğitimleri ee, bunun yanında da e, stratejisini doktoru tehdit üzerine kuruyor. Şu anda doktoru tehdit ediyor, sezen yapma diye. Doktorla diyor ki gel kendin yap o zaman doğumu. Çünkü en ufak bir şeyde doktoru yalnız bırakıyor. Niye sezen yapmadım diyor. Mahkemedeki ilk soru sezen yapsaydım bu durum böyle olur muydu? Doktor diyor ki olmazdı. E, niye yapmadın? E bilseydim yapardım diyor. ya bunu bilerek yapmadım. Ee, yalnız bıraktığı için Sağlık Bakanlığı 3 tane saç ayağı var. 3'ünü de birlikte yapmak lazım aslında. Bizce bunun yolu da sadece ve sadece eğitimden geçiyor. Eğitim yaptığınız anda oluyor. Ee, şey, Anneleri eğitmekten doğumla, geçiyor. Doğumla Sezeryeni aynı kefede koyuyorsunuz. Sanki böyle bir şey almadım. Doğum ve Sezeryeni aynı kefede değil. Normalde yani işte de yapmak yani, yani Normalde de Sezeryeni doğum normalde ama siz normal doğum yerine doğum tercih ediyorsunuz. Sezeryen doğum değil zaten. Ha, şimdi o olur mu ya? Ameliyat, Ameliyat Tabii. Sezeryen bir doğum biçimi değildir. Evet. Mecbur kalınıp yapılması gereken bir kurtarma ameliyatıdır. Yani. Ama haklısınız anlamakta. Çünkü bugün gelinen noktada herkesin anladığı, herkes şunu soruyor kadına, normal mi yapacaksın? Sezeryen evet. bu sanki doğum biçimi evet. gibi. Kim küs kimse çünkü aradaki ayrımı bilmek bile istemiyor artık. Sanki bir seçim gibi sunuluyor. Evet. Evet. İçerisinden hep onu duyuyor. Ne görürseniz kültür olarak onu alıyorsunuz. Yani. Risk farkı ne kadardır? Kesin değil. Ne yapayım? Bir şey söyleyebilir miyiz? Risk kaldırıyor. Kavramı... Sezaryende risk normal doğum riski. Çok farklı. Neyle neyi karşılaştıracağınız çok zor. Ama karşılaştırmanız gereken sorunsuz bir normal doğumla planlı bir sezaryenli karşılaştıracaksınız. aslında. Karşılaştırmanız gereken o. Sorunsuz normal doğum yaparsa riskler nedir? Planlı sezeryen olursa yani sebep yokken yani. Anne olumi burada 4 kat fazla Planlı sezeryen Ve daha sonraki ikinci bebeklerde düşük oranları fazla Dış gebelikler fazla Bebeklerde astım, şeker hastalığı, bağlanma problemi, emzirme problemleri fazla O yüzden normal doğumu dünya Sezeryandan iyi kötüsünü tartışmıyor O konu bitmiş durumda Normal doğum iyidir Planlı sezeryan bununla kıyaslanınca daha kötüdür. Bu, bu tartışılmıyor zaten. Tıp camiasında böyle bir tartışma yok. Tartışma halk arasında var. E, doktorlar da mecburen bunun içindeler şu anda. Şimdi... Bu, bu kişisel özellikleri sadece ayrımları. İşin psikolojik bir bölümde var ki? Ben yani birazcık onları aktaracağım. Yani bütün kişilik yapısı bu baden e, komutikasyonlar, psikoloji komutikasyonlar ve hatta tanıyan edebilecek olan bazı psikolojik küransızlığı oradan itibaren başvuruyor diyor reneğinde psikolojik psikologlar. Ama onun sonrasında değil. Tabii yani çok da, derin konuları var aslında. Sadece ben yüzeysel el ile tutulanlardan bahsediyorum şu anda. Yani kısaca sizler yanından da söz eder misiniz? Yani ne, ne tür bir e, operasyon? Yani... Ka kabaca biz biliyoruz tabi yani Ka karın bölgesinden planlı Sezeryan şimdi geleceğim oraya ha, Heh, onu öyle orada anlatayım şimdi doğum yapıyor kadınlar Türkiye'de doğumdan memnun değiller çünkü hazırlanmamışlar en ufak bir ihtiyacı karşılanmamış istekleri sorulmamış ne istedikleri sorulmamış devlet hastanelerinde mahremiyetlerine hiçbir şekilde dikkat edilmemiş bu yüzden memnuniyetleri az. Ve çevrelerine de böyle anlatıyoruz. Doğum yapma kötü bir tecrüben var diye. Ama sezerni oluyorlar ondan da memnun değiller. Doğum sonrası depresyonları, ağrıları, işte bazen uzun süren uyuşuklukları, daha sonra farkındalık sonucu, bebekle ilişkilerinin bozulması, emzirme problemleri gibi bir sürü sorunları var. Yani ikisinde de memnuniyet aslında çok iyi değil. O zaman Türkiye'de 4 tane, Karşınıza doğum çıkıyor. Hamileyseniz şu anda size sorulan. 4 doğum şansınız var. Bunlardan bir tanesi ya siz korkuyorsunuz. Oraya doğru doktoru yönlendiriyorsunuz. Ya da şartlar gereği sağlık sektörü sizi oraya yönlendiriyor ve planlı sezern oluyorsunuz. Planlı sezern şu demek. Size bir tarih veriliyor. Diyelim ki 12-12-2012'de bütün hastanelerin doğum servisleri doluydu. İstanbul'daki bütün hastanelerin doğum servisleri doldu. Bu tarihte ameliyat olmak istedi kadınlar ve bebeklerini aldırmak istediler. Sonuçlarını bilmeden. Ve planlı sezeryan, siz ve bebeğiniz hiçbir şekilde doğuma hazır olmadın. Yatırılıp size gün verildi. karnınızdaki bebeğin ne yapıyorsa o sırada, belki oynuyorsa, belki uyuyorsa birdenbire açılan ameliyat dediğimiz karın bölgesinden dışarı alınması. Öyle anlatıldığı zaman pek hoş olmuyor. Ama bu... Çok şarkı, çok şarkı. Ama bu yani. Bebeğiniz orada hiçbir hazırlığı yok. Çok ben geleceğim demiyor. Hiçbir hazırlık olmamış. Annede hiçbir hormon salgılanmamış. Ve birdenbire alınıyor. Arkasından ameliyathane şartları olduğu için size sadece bir gösterilip yukarı doğum servisine çıkarılıyor ve iki saat, bir buçuk saat yalnız kalıyor. Bir odanın arkasında. Tek başına bırakılıyor. Ne yaşıyor? Çok tartışılır. tabii. geçemiyorduk. Tabii, tabii. İnanıyorum artık. Yani çok tartışıyoruz da biz. Oraya çok girmeyeceğim hemen şimdi. Yani, i̇kisi de travma değil mi? Yani ya böyle bir yandan hazırlıksız bilmediği bir ortam koşuluna çıkıyor. Ama yani doğumda da e, çok dar bir kanaldan çıkmaya çalışıyor. Yani o da bir stresi kaybettirmiyor. Yani ikisini kıyaslayınca hangisi daha büyük bir stres? Dar kanal kavramı kortikal bir soru aslında. Yani bugün bizim için dar. Onun için ne olduğu belli değil. Çocuğun başı, vücudundan, yani çocuk için çok zor. Ona hazırlanıyor şey. ama. Yani mesela 37 çıkamaz, başı, çocukların falan başka yani. bir kavrama geçtik. Çekilme kavramı. Normal doğumda çekilme yok. Sadece doğum var. Normal bir doğumda bebeğin sağlıklı bir şekilde kanaldan geçmesi için yaratılmış 5 bin, 10 bin yıldır böyleydi. Aslında evet, değişen bir şey yok. Birkaç bin yıldır, işte milyondur böyleydi. 15 yılda mı travma olmaya başladı? <gülüyor> bizim travma bizim kafamızda var. Travma yapımı ne kadar az. zaten. Evet. Yani Bizim kafamızda var şu anda sıkışacağı. Acaba sıkışma mı algılıyor? Bu sıkışma belki de faydalı bir sıkışma ki öyle diyorlar. Yani Doğum kanalından... Belki hani tabii. Orada daha başlıyor. Yani ben onu anlayabiliyorum ama yani mücadele bir travmadır aslında. Yani. Şöyle bir çalışma var mesela. Pla normal doğumlarla planlı sezeryanları kıyasladıkları bebeklerin ilerideki davranışlarını incelediklerinde normal doğumlarda dokunma duygusunun daha kolay olduğu cinsel bazı fonksiyonların daha kolay adapte olunduğu. Ya o bir şey yapıyor orası O dokunma duyguların da ala ala geliyor. Ama çok dediğim gibi çok kolay çalışmalar değil. Aynı sizin branşlar gibi yani. Böyle karşılaştırmalı kanıta dayalı tıp yapabileceğiniz konu değil. İkinci bir seze doğum şekli var size sunulan. Birinci eğer yüzde zaten özel hastanelerdeyseniz yüzde 60'ı neredeyse bu şekilde doğmuş oluyor bebeklerin. Planlı sezaryenler. İkinci bir size önerilen doğum şekli var. O da epidural anesteziyle normal doğum yapalım. Acı çekme diye bir şey sunuluyor. Sunum çok güzel. Acı çekme. Zaten hemen satın alacağız. Evet acı çekmeyin. Modern bir doğum şeklidir bu. İlaçlar var. Ne güzel. Ağrını keselim. Sen rahat rahat doğ. Çok güzel. Sunum iyi. Ama bir de şöyle okuyun. Normal doğum yapıyorsunuz, ilaçlı bir doğum, anestezik maddeler veriliyor. Bütün kontrolünüzü dışarı doktorlara veriyorsunuz. Sizden çıkıyor bütün kontrol. Ve tamamen medikalize yapay bir doğuma doğru gidiyorsunuz. Ne etkisi var, kimse sormuyor. İhtiyacınız var mı? %80 yok. En ufak bir şeyde hayatınızda morfine başvuruyor musunuz? Hayır. Niye doğumda bunu hemen istiyoruz? İhtiyacınız yokken. Çünkü belki de çok rahat bir doğum yapacaksınız. Bunların yan etkileri hiç tartışılmıyor şu anda. Ama derin bir konu dediğim gibi. yani Bu saatlere çok girmez ama belki eşanın biraz ondan bahsedeceğim. Üçüncü bir doğum şekliniz var. Doğumunuz başlıyor. Bir sorun çıkıyor. Sezeryem oluyorsunuz. Buna travayda yani doğum başladıktan sonra sezeryem deniyor. Bu zaten en sevdiğimiz ameliyattır dünyada. Çok seviyoruz. Sevmemek mümkün değil. Yapmazsanız anne veya bebek ölüyor. O yüzden anne hayatı tehlikeye girdi. Bebek hayatı tehlikeye gitti. Ameliyata alıyorsunuz. 15 dakika sonra herkes mutlu Bir aile oluşturuyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Artı Bebek demiş ki ben dünyaya gelmeye hazırım. Hormonlarını salgılamış. Anneyi tetiklemiş. Anne de hazır. İkisi de hazır. Ve doğum için çalışmışlar. Bir sorun olmuş. Sezer olmuş. Bunun adı aslında doğumun taklidi. Doğuma en yakın normal doğuma doğala en yakın doğum şekli. Dördüncüsü var. Buna inşallah gerek olmazsa ki bırakırsanız kadınları ve destek olursanız yüzde 85'inin böyle doğma ihtimali var. O da doğaldı. İlaç vermiyorsunuz, sadece kadına destek oluyorsunuz. Yaparsın diyorsunuz. Ee, eğer herhangi bir kadını ormanda büyütürseniz ve hiçbir insan görmezse, memeli duygularıyla çok kolay yapıyor bunu. Bugünkü kadınlarımızın doğumdan korkmalarının sebebi negatif hipnoz. Yapamazsın. Acılar, anlatılan hikayeler, satın alınan bir başka doğum hikayeleri, onların doğum yapma güçlerini ellerinden almadan da teslim etmelerini sağladı. Ve kadınlar şu anda bütün güçlerini biz doktorlara devretmiş durumdalar ve bizden bir şey istiyorlar. Ve bizim onlara sunabileceğimiz iki şey var. ilaçlı doğum veya sezayel. Onun dışında da bir şey sunamıyoruz. Bu dördünden birine seçmeniz lazım ama... İlginç olan hepsinin de bir keşkesi çıkıyor. Şimdi planlı sezen olan bir kaybı yaşıyor. Doğum bir kayıp aslında. Karnınızdakinin kaybıdır. Yerine koyamıyor. Hele genel anestezi almışsa uyuyor. Uyandığında bebeği yok. Ve yanına getirdikleri zaman ee, bu bir değil, iki değil, beş değil, on değil onlarca kadından duyduğumuz şey yanıma bebeğimi getirdiler. Bir an emin olamadın benim bebeğim miydi? İlginç bir cümledir. Kaybın yerine yerine koyma yok burada. Bunun bazı etkileri tabii ileride davranış açısından nereye kadar gidiyor? Ama insan olarak öyle yaşıyor yani kimse bize nasıl kesim olar. Ben mesela doğum beni aldılar yani öyle bir çok planlı değildi ve kuzenlerinden birine tabi edip ki bebeği yani sen takip edeceksin diye yani. İşte aldım, ameliyat eden orada bırakıldı, servise çıktı falan ya. Yani insanın o hissi hakikaten yani sen kendini takip edemediğim için, yani doğursan hucuda versen iyi olacaksın, böyle bir türlü, birisinden bir şey bekliyorsunuz yani güvenle ya karıştırmakla. Ya evet, bir yani e, hakikaten bu senin bebeğin demesi bekliyorsunuz yani o evet. e, yanınıza gelene kadar varısı yani. var. Sizin Doğru. de bunu zaten evet. onaylamanız çok güzel oldu, daha çarpıcı oldu şimdi. E, bu duygu var ve e, doğumdan sonra bebekle ilişki böyle spontan başlamıyor. Eğer sosyal bir varlık olmasaydı reddediyorduk biz bu bebekleri. Çünkü hayvan çalışmaları anestezi altında alınan bebeklere hayvanların bakmadığını gösteriyor. Doğurmadığı için. Tamamen içgüdüsel bir doğum olduğu zaman bu e, koyunlarda yapılmış, geyiklerde yapılmış bazı çalışmalar var. Eterle uyutulup sezer yapılmış. Bebeklerine bakmıyorlar. Hatta koyunlarda şöyle bir şey yapmışlar. Bir grubu 20 dakika emzirip 20 gün uzaklaştırmışlar. Öbür grubu hiç emzirmeden. O bir kere emenler bebeklerine bakmış 20 gün sonra. Hiç emmeyenler bakmamış. Ki, hayvan çalışmalarında bu çok daha bariz. Tamamen içmüsel bir şey. Anesteziyle doğum yapanlar da aynı bir biri onlar adına doğurtturuyor onları aslında. Yani bunun bir takım etkileri oluyor. Ee, ve e, epidural anestezinin getirdiği bir sürü yan etki, bir sürü medikalize problem, e, baş ağrıları. Aslında bunları kimse size bahsetmiyor. Ve bazı kadınlar keşke normal yapmasaydım diyenler de var. Ama çok rahat ettim diyen de var tabi. Sezeryanların da bir bölümü 2-3 yıl sonra geriye dönüp bunları öğrendiği zaman ben ne yaptım diyor. Ve ikinciyi doğurmaya çalışıyor. Bugün Türkiye'de yüzlerce kadın ikinci Bebeğini normal doğumla doğurmaya çalışıyor. Fakat bu sefer de daha önce sezane oldukları için destek bulamıyorlar. Doktorlardan. Bazı riskleri olduğu için. Şimdi buradan sonrasını çok aslında girmeyeceğim. Bir tek bir şey göstereceğim. Çok kitaplar var. Bu mesela 1970'lerde yazılmış bir kitap. Şiddet olmadan doğum diye. Hala doğumların yüzde 80'i bebekler için bir şiddet unsuru maalesef. Eee Amerika'da bir meşhur bir ebe var. Ben bütün bu aslında doğum hazırlık eğitimlerini ebelerden öğreniyorum. Çünkü yurt dışında ebeler bu işin şeyi. Türkiye'de de öyleydi ama ebelerin gücünü biraz yitirdik. Ina May Gaskin var. Ee, Alternatif Nobel ödülü var. İsmini tam hatırlamıyorum ama duymuşsunuzdur belki. Ee, geçen sene onu aldı hatta. Bakın size sadece 1970-2010 arası 2844 doğumdaki oranlarını gösteriyor. Evde doğum oranı yüzde 94.8. Sadece yüzde ne olmuş? 5.2'sini hastaneye göndermek zorunda kalmış. Bunların da sadece yüzde 1.7'si sezeryan olmuş. İlginç bir oran bu. Bunların vakum binde 4 yapmış, bebeği çektiği işte. 1/4'ünde sadece vakum. O da hastanede mutlaka, evde kullanmıyor çünkü. Ee, sezeryan sonrası Doğurtma oranı %96.8. Neredeyse tamamını doğurtuyor. Suni sancı %5'inde kullanılmış. Epizyotomi, vajinal kesi şu anda Türkiye'de ilk doğumlarda %100 yapılıyor. 0. Hiç yapmamış. Büyük yırtığı da olmamış kadınların. Çünkü yavaş yavaş doğurmuşlar. Hiçbir annesi ölmemiş. E, ölüm, bebek ölüm oranı da 10 2 2'ymiş ki özel hastanelerin şu anda daha yüksek veya devlet hastaneleri Türkiye'de. İlginç ya. Bu kadın mı doğru yapıyor? O kadar makineyle biz %70 sezermelerimiz var. Birinden birinde bir yanlışlık var. Bizim için de doğal doğumun tanımı şu. Biraz kısa şey yapacağım bunu. Bırakalım bir doğum başlasın. Sezen olacaksan sonra olun tamam. Ama doğumun avantajları var. Bir sürü hormonlar alıyorsunuz. Oksitosin denen sevgi hormonu var. Endorfin var. Ağrı gelince doğa endorfin denen hormon veriyor. Endorfin bebekle anne arasındaki bağı kuvvetlendiriyor. Hatta süte geçiyor. Bebeğin süte alışkanlığını, bağımlılığını arttırıyor. Bırakın kendi başlasın. Doğal hormonlar optimum çalışsın. Ve mümkün olduğunca da müdahale etmeyin. Destek olun. Doğar doğmaz da bebeği anne kucağına veriyor. Tek istediğimiz bu. Çok basit bir şey aslında. Ve bunu başaramıyoruz. Ve bu insanlara garip, uçuk, demode geliyor. Ama eğer bu insanların bir köpeği varsa, var mı köpeğin olan veya kedisi? Yok. Bir köpeği olan varsa, köpeği hamileyse, veterinere gidiyor ne yapayım? Veteriner diyor ki, Güvenli bir yer alan bulacak o. Sessiz olacak. Rahatsız etme diyor veteriner. Işıkları kapat diyor. Çocukları içeri sokma diyor. Akrabaları çağırma diyor. Bırak kendi güvenli ortamında doğursun yoksa doğurmaz diyor. Bunu yapıyorsun. Ama kendi eşinde herkesi oraya dolduruyorsun. Işıkları açıyorsun. Gürültü içinde bir sürü serumlarla doğum yaptırmaya çalışıyorsun. İkisi de memeli. Birinden biri yanlış. Burada hormon çok girmeyeceğim. Bir sürü bir sürü şeyler var. Ama biraz şu mümkün olduğunca şiddete girmek istiyorum. Gidebilirsem. Bebeklerin doğumda her şeyin farkında olduğunu düşünüyoruz. Ve birdenbire doğurtulan bebeklerin aslında daha fazla travmaya maruz olduğunu düşünüyoruz. Çünkü doğum bizim düşüncemizde bir travma belki ama bebekler o doğuma hazırlanıyorlar. Son aylarda 3-5 tane kasılma oluyor günde. Aslında bebeğin başı baskıya alışıyor bu sayede. Ve geçiş sırasında da bebekler değişik bir şey yaşıyor belki ama büyük bir travma olsaydı dünya bir kaostan çıkamazdı hiçbir zaman belki de. Ama şu görüntüleri istemiyoruz mesela. Doğar doğmaz baş aşağı sarkıtılmış bebekler. Doğar doğmaz sezeryanlar sırasında kaldırılan bebekler. Bunların biraz bebeklere saygısızlık olduğunu düşünülüyor. Doğar doğmaz ışıkla karşılaşan bebekler. Biz doğumda da artık ışıkları kapatıyoruz. Çünkü niye karanlıktan çıkıyor? İlk merhaba dediğinde gözünü açıyor ve kamaşıyor ve ilk kapanmayı geçiyor. Niye bu? Hakkımız yok bunu yapmaya. Sonra şuradan ışıkmış şey yine Bebekler doğduktan sonra ilginç bir şey oluyor. Normalde onlara döndüm şimdi. Bir ışıkla karşılaşıyorlar dediğim gibi. Ve ışık sırasında gözlerini kapatıyorlar böyle. Bir kaldırın. Bunlar hep son 6 aydan elde ettiğim sadece web sayfasından bulduğum bir şeyler. slaytlar. Bebekleri birdenbire kaldırıp şu anda bile sizi baş aşağı tutsak ne hissedersiniz? Çok merak ediyorum. İlk defa yer çekiminde karşılaşan bebekler bunlar. Sonra o bebek doğuyor. Doğduğu anda ilk refleks sağlamasını yapıyor. Kordondan kan akımı geliyor. Güvenlik kapısıdır. Sıkışma hissi onda yoktur işte. Bütün kordonluk sıkıştırırsanız o zaman oksijen oradan gelir. Evet biz boğazımız sıkılınca nefes alamayız. Onun kordonundadır bütün iş. Ve kordondan güvenlik kapısı var. İlk ağlamayı yapıyor. Evet. Tak diye kordonu kesiyoruz. Halbuki kanın birçoğu içeride alır. Sıvazlandığı için bir majende. Kanın büyük bir bölümü içeride. Ve tam anneye verilmesi gereken bir bebeği biz alıp çocuk doktoruna teslim ediyoruz. Arkaya bir yere. Ve bebek ağlamaya devam ediyor. Nerede annem? Neredeyim ben? Neresi burası? her şey farkında, bilmişti bir şey. Sadece konuşamıyor. Ağzına ortulmalar sokuyoruz vesaire vesaire. Sonra giydiriyoruz. Amacımız anneyle ten temasını kesmek. Başka bir amacı olamazdı. Ağızdan nefes alıp veriyor ama oradan oksijenizasyon olmuyor. Sadece nefes hareketlerinin devamı için. Bütün plasentadan oksijen ve kirli kan ve gıda değişimi oluyor. Kordon vasıtasıyla oluyor. Kordon onun her şeyi. Plasantanın yetmediği zamanlarda bebekler ufak kalıyor. Bazı tansiyon hastalıkları, şeker hastalıkları gibi. Her şeyi. Ve sonra annenin yanına biz böyle veriyoruz ameliyatlarda veya doğumda. Anne diyor ki tamam bebeğim yanıma geldi. Sonra iki dakika geçiyor. Üşümesin biz ona bakarız deyip götürüyorlar. Nereye? Yabancı bir kadının kucağında camın öteki yüzünü. Bebek odasına adı altında. Ve anneler bilmedikleri için tabii ki veriyorlar. İyi bir şey olduğunu düşünüyorlar. Halbuki bebeğin bakıma falan ihtiyacı yok. Normal doğmuş. Gayet sağlıklı. Ben bunlara C göstermesi diyorum. Ve bebek odanın arkasında Tanımadığı bir kadının kucağında ağlarken dışarıdaki bütün akrabaları ve babası fotoğraf çekip ne güzel kızım ağlıyor, oğlum ağlıyor diyor. Halbuki çocukcağız neredeyim? Nerede annem? Tanıdık biri olsun diyor. Ve herkes camın öteki yüzünde mutlu. Niye bu çocuğu oraya götürüyoruz? Bu çocuk kucakta mutluysa niye babanın kucağında değil en azından? Niye annenin kucağında değil? O yüzden biz bunlara yeter dedik artık. Yani başka bir yolu olsun. Biz demedik. Bütün dünya böyle diyor zaten. Dedik ki doğar doğmaz bebekleri artık kavuşturalım. Işıkları kapatalım. Aa bebeği doğar doğmaz. Kordonunu kesmeyelim. Anne kucağına koyalım. Kordondan kan akımı devam etsin. Çünkü bu bebeklerde 6. ayda anemi dediğimiz kansızlık oranı daha düşük. Kordonun geç kesildiği. ailelere eğitelim dedik. Ki bu fotoğraf bizim biraz eğitim almış. Işığı azıcık kapatabilir miyim? Şu resimler çok şey çünkü. Koşuma güldü. Bu bizim mesela eğitim almış ebelerimizden biri. Mutlaka bir ebeyle çalışsın istedik. Ebeyle birlikte çalıştı. Suda istedi. Bizim havuzumuz var. suyu Havuzu kuruyoruz. Suyun rahatlatıcı etkisini kullandı. Ebe sürekli yanındaydı. Teknolojiyi de uzak tutmadık. Kalp atışlarını, her şeyin teknolojiyi kullandık. Aç kalmasına izin vermedik. Ve sonunda suda rahat bir şekilde doğurduktan sonra hep kucağında kaldı. Suda doğum da mı yararlı? Yararlısından çok anne çok rahatlıyor. Ee, daha yumuşak bir geçiş oluyor. Ağrılar azalıyor. Endorfin salgısı artıyor. Suda dediğiniz Havuzun içinde doğur. Evet, evet. evet. Ve havuzdan sonra ufak bir yırtığı oldu. Dikişi aldık ama bakın bebek yanındaydı. Psikoloğu yanındaydı. <gülüyor> Birlikte zaten çalışmışlardı. Ebesi yanındaydı. Burada. Baba da şurada. Fotoğrafı çeken baba zaten. Sonrasında hep beraberiz. Ve odadan çıkarken istiyoruz ki kendi çıkarsın bebeğini. Niye koparalım? Çünkü bu sadece hasta değil. Doğum yaptı. Güçlü bir kadın. Doğum yaptı. Başı dönmüyorsa, kanaması olmamışsa. işte o gururla çıkıyor. Ben bu fotoğrafı niye seviyorum? Ebe 36 saattir onunla beraberdi. Ama bakın geride kalıyor. Ebe diyor ki bizim ebe Doğumda bu kahraman ben değilim. Ben hizmet ediyorum, hizmetkarım. Ben de kendimi artık öyle hissediyorum. Benimle olan anne baba onlar kahraman. Bir bebek sahibi oluyorlar. Hizmetkarız biz, hizmet etmeliyiz. Ve az önceki bebek odasına baba ve anne yanında girdi. Aşısı yapılırken de çocuğun elini tuttu. Şu anda aşın yapılıyor dedi. Dışarıda kalanlar amca anneanne, babaanne. <gülüyor> Yine başka bir tane öyle. Hatta doğumdan sonra geldi bize bunu anlattı. Biraz ağlayarak çok üzüldü. Burada baba da havuza girdi. Sizin için değişik bir fotoğraf olabilir. Yurt dışında babalar da giriyor havuza. Ee, orada baba annenin mesela başı dönmüştü. Baba girdi çocuk odasına. O bebeğini bırakmadı. Yine başka bir fotoğraf. Ebeyle birlikte yıkılma süreçleri. Doğum masasını da çok kullanmıyoruz. Yine içeride onlar var. Dışarıda ıvır zıvırlar kalmış. Bir doktor, bir psikolog, şimdi <gülüyor> Doğum bitmiş, haklısınız yani. Ee, sezeryen olursa da başka bir moda giriyoruz biz. Diyoruz ki bırakın doğum başlasın. Baş, sorun çıkabilir mi? Çıkabilir. O zaman doğumu taklit edelim. Hormonlar en tepede ameliyathaneyi ısıttırıyoruz. Anestezi olarak epidurali tercih ediyoruz ki anne uyumasın. Bebek doğuyor. Doğumdan sonra derhal anne kucağına veriyoruz. Bir ameliyat boyunca orada kalıyor. Yine kopmayı yaşamıyor. Böyle olduğu zaman da bizim tabirimizle keşkesiz doğumlara doğru gidiyoruz. Ve çok az müdahalenin yapıldığı, sorumluluğun, saygının, aktif doğumun, zamana saygının, Hepsinin birlikte ortak güven kökünde buluştuğu, hepimizin eşit rol aldığımız bir doğum şeklinden bahsediyoruz. Sonra da kireşkesiz doğumlar diyoruz. Şeyi açabilirsiniz isterseniz. Bu keşkesiz doğumlarda da anne ve bebeğin ve babanın, bilerek söylediğim bebek dahil, bütün kararlara ortak katılmasını istiyoruz. Hakikaten de katılıyorlar. O yüzden bize bazen bebekle konuşan doktor falan da diyenler var. Çünkü <gülüyor> bana hep cevap veriyorlar. Yani. Neyi de umum istediğini söylüyorlar çünkü. Uğraşmıyoruz o zaman da. Eğer bazen mesaj geliyor, beni sezane al alıyor, alıyoruz. Ama sezane oranımız şu anda bizim yüzde 12-15 civarı değişiyor. Tabii burada hazırlıkların çok rolü var. Orayı da biraz nişanıma bırakacağım. Ben çok konuşulmuş. Nasıl çok boyaya kadar? Zamanında nasıl bilmiyorum. Için. Ama hani, ha, interaktif olsun istiyorum hakikaten. Sorularınız o yüzden anlamda soru. E, çünkü çok değişik bir konu farkındayız. Hatta <gülüyor> böyle çalıştığımız sizin. Çünkü toplantıların içeriğini okuyunca, Allah bebek misin nasıl olur, ne yapacağız? Ne yapacağız. Yok, şey Öyle mi? İyi o zaman. <gülüyor> e, <gülüyor> ve şöyle aslında, çok zor anlattı Hakan Bey. Ben birazcık e, bunu e, şöyle toparlayayım ki, çünkü size aktarmaya çalıştığımız ve dünyaya da e, şu anda aktarmaya çalıştığımız şey keşke siz modeli dediğimiz e, çeşitli modeller var dünyada. E, psikologla olmayan bir sürü modeller ve bizim en fazla inovasyonumuz e, bu doğum modelin içerisine bir doktor, bir psikolog, anne ve doğum psikolog ve de ebeği sokmuş durumdayız. E, her üçünün de aynı derecede karar verici yaraşık olarak aynı şekilde doğuma katkıda bulunucu bir bölümünü önemsiyoruz. O yüzden de doğum şekli ne olursa olsun. Yani şimdi dediğim bir tane doğum şekli var. Dolayısıyla diğerleri doğum şekli olarak bize sunulmasın. Bir tane olsun. Ama ama olduğu zaman sefer yanlarla başka müdahale de keşfesiz olsun. Ondan sonra da farklı travmalara dönüşmesin. Ee, ama bu keşkesinin içinde benim en çok e, sevdiğim kısım, e, bütün doğuma şahit olanlar da o doğumdan keşkesi Yani doktorum, evem, hemşirem, herkes, baba, anneanneler, babaanneler. Yani dolayısıyla e, yeni bir canın varoluşuna şahit olan herkes travması olmadan istiyorum. Çünkü öyle bir şey oluyor ki doğumun içerisinde. Bazen doktor travması oluyor, bazen evet travması oluyor. Tamam, protokolist dediğimiz başrolüncüsü belki anne bebek ağırlık olarak ama diğerlerinin de benim için keşfesiz çıkmak önemli. O yüzden doğum modelimizin adı bu anlamda keşfesiz bir doğum modeli aslında. Hepsinin ayrı ayrı rolü var bizim için. Ee, çok böyle bir kısaca özetlersek hepsi burada değil ama ee, Şöyle yapıyoruz ki eve, eve ve baba, adayı bize başvurduğu zaman e, biz ikimiz karşılıyoruz ve psikologla beraber e, geliyorlar ilk etapta. Bu tabii değişik bir şey. Kadın doğum durmanına gittiğinde psikologla tanışıyor olmak zaten baştan değişik bir şey. Dolayısıyla hem karşılıklı bir iletişim böylece başlamış oluyor. Yani ilk adım böyle oluyor. E, gebelik boyunca normal rutin muayenelerine gelmesinin haricinde benimle beraber kadın, baba, e, annenin annesi, anneanne, gerekiyorsa babaanne, e, anneyi etkileyebilecek, kadın ağırlık kadın jenerasyonundan herkesle ben görüşmeler yapıyorum gebelik boyunca. Neden kadın jenerasyonu diye düşünebilirsiniz. Peki çok kadınlar anlar. Ee, bir kadının kadına yaptığını falan derken baştan <gülüyor> Yani o hem genetik belki o anlamdaki geçişlerle ilgili olarak, psikolojik geçişlerle ilgili olarak hem de e, yani kültürümüzde, bu benim daha çok tabi burada saptadığım bir şey, yurt dışındaki kültürlerde çok öyle bir şey yok. Ama kadından geçen, yani anneden özellikle geçen korkular, faydalar ve kendi doğumumuz ve kendi doğumumuzda yaşadıklarımız e, bizim için çok önemli. Ee, dolayısıyla bir de tıbbı yazıyorsunuz. dolayısıyla bir de anneannelerle mutlaka görüşmek istiyorum ben. Orada acaba nasıl psikolojik geçişler var? Ki ona psikolojik miraslar üzerinden eee kadının kendi doğumu nasıl, ailedeki doğumlar nasıl, ee, ailede bu anlamda doğumla ilgili travmalar var mı? Düşükler, kurtajlar var mı? Ölü doğumlar var mı? Dolayısıyla onların acaba gebeme etkisi nedir? Biraz onları kolaçan etmeye çalışıyorum. Ve mümkün olduğunca hem anneden hem babadan hem ailenin diğer üyelerinden e, doğum esnasında e, bizi zorlayacak bazı bilinçaltı süreçleri ortaya çıkarabilecek bilimleri cebime doldurmaya başlıyor bütün gebelik boyunca. Ki aslında bir çeşit e, fizyolojik olarak doğuma hazırlanırken yani doğum fizyolojisini hormonları ne oluyor, müdahileleri falan öğrenirken psikolojik olarak da aynı hazırlık geçiyor aslında. Yani bir şekilde her şey bir e, olaya doğru hazırlanmaya doğru yöneliyor tüm gebelik bu e, Ve ondan sonra ve o sırada aslında eve, evimiz de nebeyle görüşüyor ediyor. Dolayısıyla psikolojik bir hazırlık da devam ediyor bir anlamda. Doğuma hazırlık kuşlarından mutlaka almayı istiyoruz anne baba adaylarını. E, bu çok önemli bizim için. Çünkü babaları bazen ceniştirerek getiriyorlar, bebeler. Yani benim işim doğum değil, benim ne yapacağız, 18 saat, tüm hafta sonunu verecekler. Bir kere sadece geliyorlar, 10 boyun bir proses değil. Sadece 9 ay boyunca bir hafta sonu gelecekler ama ona rağmen yani benim işim değil, istemiyorum, etmiyorum falan. Evet, 18 saat doğumla ilgili ne anlatacak bu adamla bu kadın falan şeklinde geliyorlar. Fakat tabii yani hakikaten neredeyse Çekilin, ben doğum koçuzda olurum, ben seni doğurturum şeklinde aslında o hafta çıkıyorlar. E, çünkü neredeyse kişisel gelişimle ilgili bir hafta sonunda geçiyorlar. Yani çünkü doğumun kendisi tamamen bırakma, teslimiyet, kendine güven, sesini çıkartabilme, ihtiyacını söyleyebilme, karşılıklı olarak kadın ve erkeğin iletişimi, doktora güven, vücuduna güvenle ilgili olan bir var. Dolayısıyla bir noktada bazen hiç düşünmedikleri belki şu anda bile sizin bazı yeni duyduğunuz şeyleri evet esnasında aslında yeni duyuyorlar ve yeni öğreniyorlar e ve en önemlisi de belki sistem dışarıya yolladığımız dışarıda bir sistem var çünkü hastanede o sistemi de gösteriyoruz, öğretiyoruz ki sen bunları seçebilirsin yani alternatiflerin var e ve dolayısıyla da bunları öğrendiği takdirde doğumda da Doğumluğuna sahip çıkmam hakkında. O yüzden birazcık ezber duruyoruz. Buna çok sinirleniyorlar biliyor musun? Evet. Çok kızıyorlar. Evet. Nasıl ben bir şey söyleyebilirim doğumları? Doktor bilir mi? Ben nasıl biliririm evet. ki kendi bedenimle ilgili bir şey? Ne Doktor bilir mi? Sorumluluk geliyor çünkü. Ve yeni bir şey, değişik bir şey. O zamana kadar bırakmış zaten ona, doktora. Ondan Ama o sırada diyoruz ki, bak bunları seçebilirsin. Şunlara şunlara hakkın var. Hmm. Bu bayağı bir dirençle karşılaşılan bir şey. Neyse sonuç itibariyle 18 saat öyle geçiyor. Ve tabii asıl önemlisi e, doğuma girdiğimizde e, belki e, tamam herkes anneyi babayı en önemlisi anneyi kolaçan etmeye çalışıyor. Bizim için biraz daha önemli olan aslında daha demeyeyim ama eşit noktada önemli olan ve herkesin de belki biraz daha unuttuğu bebeği kendisi. Yani daha bebek ne hissediyor? Bebek bir şey hissediyor mu? Bebek hisseder mi her şeyde? Ee, biraz bunu aslında kurcalamaya... böyle bir Doğumu çalışıyor. yönlendirir mi? Evet, hatta bebeğin doğumda bir hakkı var mı? Ve veya bebek zaten doğumda nasıl iletişim kurar bizimle, anneyle? Nasıl geldiğini veya nasıl gelmek istediğini, kendi doğum şeklini belirleyebilir mi? Yani bu soruları birazcık e, sordurmaya ve onun üzerine de düşünme diye çalışıyoruz. Çabuk'un havada bir çivi var. Doğalacak çocuk anayı, babayı seçer diye. Ay, o, evet, yani. zaten oralara hiç giremiyoruz yani. Tabii. Tabii. Bir de öyle bir şey var. Dolayısıyla istediği söylediğimiz şey size zaten seçmiş, size gelmiş zaten. Dolayısıyla demek ki baştan itibaren bir seçim yapmış. Demek ki başka bir şeyleri de istiyor, seçiyor. O yüzden de doğum şekli ne olursa olsun. Yani mümkün olduğunca kendi sürecinde aksın gitsin. Ama başka şeyler de istiyorsa, doğanın da yardıma ihtiyacı olursa tamam. O müdahaleler de tabii ki olsun. Ama mümkün olduğunca doğal olsun. Ee, ve bebeğin o yüzden de hissettiği ve ihtiyacı çok önemli. Keşkesiz doğumda. Ben burada ne yapmıyorum? Ee, Psikodrama terapistiyim aynı zamanda bu arada, ee, ve en ikincisiyim. İstanbul Psikodrama Enstit'in de sahibi 18 yıldır psikologları psikodrama terapisti olarak yetiştiren mevcutu. Ee, psikodrama teknikleri ödülüyor. Bu şu demek, ee, tabi o da çok geniş bir konu, onu ayrıca belki konuşuruz Ama e, kadınla bebeği doğum esnasında, o süreç esnasında bir şekilde iletişime geçirmeme çalışıyorum ki kadın bebeğinin neye ihtiyacı olduğunu sezgilerini hissedebilsin. Sezgi kısmını açsın ve bebeğinin rolüne geçsin. ama çok fazla rolle geçmek, e, spontanlık ve yaratıcılığı açmak ve eylem üzerine kurulu bir psikoterapi tekniği. E, doğum esnasında yaptığımda bu. Anne ile bebeği iletişime geçiyor ve sokabiliyor olmak. Köpekler işte onu dedi Hakan Bey. Köpekler bir şekilde bir şey söylüyorlar. Ama anlayana adam. Yani bizim dilimizle söylemiyorlar tabii. Kognitif süreçler hiç gelişmediği için. E, fakat bir şekilde e, kalp atış hızını değiştirerek e, farklı bazı mesajlar vererek, sezgisel olarak anneye bir şeyler hissettirerek bize bir şey söylüyorlar. En önemli olan Onları dinlemeye doğum esnasında ve bebeği dinlemeye açık olabiliyor ona. Doğum esnasında bunları yapmaya çalışıyorum. Yemeğe de doktora kadar çok çalıştığım için ve bir sürü bilgi sahibi olduğum için neyi, neyin doğumu durdurabileceğini aşağı yukarı predikte ediyoruz diyelim. Ama tabii predikte edilmeyen şeyler de doğum esnasında bilinçaltının ortaya çıktığı süreçler. Yani orası bayağı bir Başka bir frekansa geçtiği için doğumda tadı, artık neler çıkıyorsa, oranlara çok bilmeyeceğim, travmalar, geçmiş yaşantılar, bir şeyler ortaya çıkarabiliyor. Ve bu doğumu durdurabiliyor, doğumu uzatabiliyor ve tamamen başka bir sürece geçirebiliyor. E, o yüzden de en azından tabii böyle bir takımla çalışıyor olabilmek, yani o zaman doktor bir adım geri çekiliyor ve ben psikolojik süreçlerle ilgili olarak devreye geliyorum. Evet doğum esnasında orada doğum odası içerisinde eğer bir uzama tıkanıklığı var ise gebeyle birebir çalışabiliyoruz. Ve dolayısıyla tıbbi müdahaleleri bir noktada bazen elimine etmiş, bazılarını yapmamış, yapmamış ve doğum bir şekilde yeniden kendi ritmine döndürülmüş olabiliyoruz aslında. O yüzden sedever hastalığı bu kadar bir düşük aynı zamanda. Ee, mümkün olduğunca müdahaleleri biraz değiştirmeye, ve ertelemeye çalışıyoruz. Ee, biraz önce Hakan Bey'in anlattığı gibi doğum sonrası bizim için çok önemli. Ee, bilmiyorum prenatal, perinatal, postnatal psikolojik kavramlarının hiçbiri değil mi? Ee, hem gebelik süresince hem doğum esnasında hem de doğum sonrası psikolojisiyle ilgili kavramlar bunlar. Ee, bizde yok, yani Türkiye'de doğum psikolog yok. Ee, ben yetiştirmeye çalışıyorum şu anda meslektaşlarımı. Ee, işte nasıl da çok da böyle bir şu anda tam standartizasyonu yok. Bazı kriterler bulmaya çalışıyorum. Ama önemli olan şu olsun istiyorum. Her kadın doğum es gebelik esnasında da doğum esnasında da doğum sonrasında da mutlaka sormadan, araştırmadan ve illa bir depresyona girmeden, kronikleşmeden mutlaka psikolojik destek bulsun. Her yerde ve her şekilde. Çünkü böyle bir, böyle bir kaynağımız var. Bu kadar çok psikoloğumuz, bu kadar çok evimiz var. Bunları sadece A.T. olmak gerekiyor. Her yerde ve özelde olması gerekmesin diyor. Yani her yerde bu sistem zaten otomatik olan size sorumlusu. O yüzden zaten doğum bir insan hakları meselesi olduğunu düşünüyorum aslında. Ee, ve, ve zaten farkındaysanız konuşma aynı zamanda gelen bir beyin, yani yeni jenerasyonun yeni bu şu an, e, Nasıl bir kalitede, nasıl bir, sadece fiziksel sağlıkta değil nasıl bir psikolojik sağlıkta olduğu ve dolayısıyla bütün hayatını nasıl idame ettireceğiyle ile alakalı farkındaysanız. Yani her doğuş, o an artık kayıtlara geçmeye başlıyor bize göre. Yazılmaya başlıyor psikologlara göre. İşte o yüzden de belki biraz boydan çıkan bir kelime o. Doğum travmadır denilen şey. Ee, biz bir şekilde onu e, doğum gününe bir kutlamaya ve bir şölene dönüştürmeye çalışıyoruz aslında çünkü gerçekten e, evet her şey bir travmatik hale dönüşebilir ama doğum kendisi travmatik bir şekilde aslında e, o yüzden de bütün bunları sağlayabilirsek e, güven üzerine ve hakikaten saygı vs sevgi üzerine kurulmuş bir şekilde yani yeni kuşaklarında öyle oluşacağını düşünüyorum. E aşağı yukarı 20 senedir değil mi? artan bir oranından bahsediyoruz. Şimdi tabii bunlar bizim için çok yeni seneler. Renet ve için. Yani araştırma yapıp da işte şu kadar binlerce kişi normal doğum olsun, şu kadar sedaryen ve müdahaleler. Bunların e, çocuklarının kişilik yapılarına bir bakalım falan filan. Bunlarla ilgili araştırmalar yapılmaya başlamış ama bu kadar binlerce binlerce yapılacak Zamanlar geçmiyor şeyimiz ama aşağı yukarı o şeyleri verirsek eğer e, müdahalelerle ilgili ve kişilik yapısıyla ile ilgili olan benzerlikleri e, en o azından yapılmış araştırmaları sizin değil elindekileri fikriniz de olsun istiyorum. Hangi müdahaleler hangi kişilik yapısını geliştiriyor gibi araştırmalar yapmış meslektaşları? E, e, e, Çocuk sevimli mi? Çocuk Çocuk doğum şekli. Tabi, tabi, Doğum şekli ve müdahaleler evet. e, kişilik yapısıyla ne kadar paralel, paralel noktasında. Bu arada tabi. E, Onlar yok şey. şey. Yok Anlamam mu? mı? Tamam. Yok. Şurası. Aslında, yani genel olarak da bir şunu belki düşünebiliriz. Doğum şekli, evet. kadında tabi bir sürü bu şekilleri değiştiriyor. Şurada gördüğünüz gibi depresyon. Doğum şeklinde de pek paralel olduğu saptanmış durumda. Anne bebek bağıyla çok paralel. Anne bebek bağ bağlanma teorisi bu arada bizim için, psikologlar için. Belki de bilmiyorum. Felsefe ve sosyolojide de vardır. Yani psikolojinin kendisi <gülüyor> Bağlanma dediğimiz süreç o anda başlıyor. İlk bağlanma nasıl ise kalitesi, dozajı, saygısı, sevgisi nasıl ise Etmiyorum. diyoruz. Bu arada tabii çocukluk döneminde, ergenlik döneminde bir sürü süreçler oluyor, bir sürü olaylar yaşanıyor elbette ama şey gibi düşünün yani bir bina kurulmaya başlanıyor. Tabii ki de o olaylar çok önemli etkili ama doğum anı bunun ilk anı ve birinci anlamda aslında rekordun başladığı, kayıtların başladığı kısım. O yüzden kadını tabii doğumun şekli kadın olmayı ve kendilik kısmını çok etkiliyor, kendine güvenini çok etkiliyor. İfade edebilmeyi çok etkiliyor. Sesini çıkarabilmeyi ve duygularını ifade edebilmeyi eşiyle olan ilişkisine. Bu da hem cinsel olan ilişki hem kadın erkek ilişkisi hem karı koca olan ilişkisini kastediyorum. Aile olan ilişkileri çok etkiliyor. E, çevresi ise çevresiyle ve varsa işi ve karılarıyla olan ilişkisini. Kişilik yapısını, karar ve seçimlerini ve bir şekilde aslında yaşamla ve hayatla mücadele etme Yönetim, menajerlik. Bu nasıl tespit edilir? Yani bu etkilemenin oldu. Yani e, araştırmalar yapıyorsunuz. Şey, ama de. yani yani bunu tespit etmek kolay bir şey değil herhalde. Tabi, tabi. Ne yani kadar böyle bir etki, koordinasyon olduğunu nasıl? Yani ne tip Öyle bir araştırmalar sizinle ancak de, yani depresyon testleri var biliyorsunuz kullandığımız. Daha sonraysa depresyonu etkilediğine dair. Şimdi bunlar daha çok aslında bizim psikoloji alanında hep vaka çalışmaları, görüntem çalışmaları ve keyfisleti çalışmaları. Emprik çalışmalar yok. Neredeyse çok az genç şekilde. Biraz önce söylediğim şekilde ayırt edemiyoruz insanları etik olarak. Siz şu kadar lisederden doğmuş, şu kadarınız normal doğrun diyemiyoruz. Evet, yani şimdi lisederden veya normal doğumla... E, Karşılaştırmalı olanla, ok, evet. evet. Yani, doğan bir çocuğun bunlardan hangi durba girdiğini doğum... Şimdiye bağlı olarak tabii, tabii. aynı yapıya sahip olduğunu göstermek kişilik etmek, testleriyle ancak yapılabilen şeyler. Yok şey herhalde, yani, o daha da statistiğim şey. Aynen, evet. Ve ağırlıklı kişilik testlerinin sonucunda ama o kadar çok değişken var ki, yani hani sadece doğum şeklinin ötesinde dediğim gibi, mesela bebeklikte karşılaştıkları, çocuklukta karşılaştıkları, Hı. yani o değişkenlerin mümkün olduğu ölçü ayarlamaya çalışılıyor olan şeyler. Bizim anlamımız bu çok Şeyi, bu anlamda ayarlanıyor. Kanıta dayalı yok. tıp açısından hiçbir anlamı yok, hiçbir tıp. yok. Bu yüzden de, de biz doktorlar asla inkar edemezler, biz de onları görmezler. Ki. Evet, evet. <gülüyor> evet. Evet. Bilmiyorum ya en iyisi bile. Öyle olmadığını yüreğimiz biliyor da kanıta dayanıp denen bir şey var. böyle Ona sığmış durumdayız ama psikolojide bunu sağlayamazsınız ki Yani deniz. ne yapıyoruz? Tabii işte depresyon testleri, kişilik testleri falanlar filanlar var. Ama onlar bile sorgulanabilir bu anlamda baktığında. Tamam. Yani şu kadar sayıda, bu kadar sayıda dersin. Bizde biz bile, biz de bile yüzlerde çalışma var. Mesela bin çalışma varsa 950'sini atıyorsun kenara. Bu işte 50 kişiyle yapılmış, bu 20 kişiyle yapılmış. Hemen atıyorsun. Biliyorsunuz tıp camiası biz böyle çalışıyoruz. <gülüyor> Ancak bilmem ne değerlerini aşacak ki istatistikteki değerler olsa olsun aynı. Bu da şeydir var şimdi bu an hani kişilik falan diyeceğim kişilikten önce karakter denir şey var. Yani evet. esas sani kişiliğin temelini oluşturan şey yani karakter yaptığında genç özelliklerimiz. Ne? Evet. evet yani karakterimize evet. oluşturulan aslında annemizden hani ve babamızdan getirdiğimiz genlerimiz aslında. Bunun üzerine koyduğumuz hani eğitim, çevre, aile, arkadaş, arkadaş, doz, her neyse onların hepsi bir şekilde bizim kişiliğimizin oluşmasında etkili. Ama yani bizim e, bir karakterimiz var zaten. Belki o karakterden farklı kişilikler ve onun soyunda da farklı davranış modelleri ve farklı davranışlar çıkabilir ama e, ya o kadar da temelsiz değil aslında. Yani bu... Yani ee, psikiyatrik genetik ile ilgili çalışma o kadar çok arttı ki tabii, tabii. E, yani bu kişilik gelişimi, karakter oluşumu, karakter çeşitleri bunların e, genetik yani genlerinin, polimorfizmleri falan daha böyle bilimsel e, dayanaklar var artık yani o kadar da böyle çok havada ve şey değil hani biraz biraz daha sayısal ve daha böyle elle tutulur bir birtümüş şeyler ne var senin? Evet. Çok çok evet. az olsa da şimdi Bizim çok az artıyor. Yani 90'lı şey, evet var. yani 90'lı yıllarda başladı bununla ilgili Hı -hı. çalışmalar ama yani e, şimdi internete girip baksanız, fiskele genetiği ya o kadar çok çalışmaya rastlayabilirsiniz yani şeyde bunun bir parçası olmuştaki yani, karakter konuşuluyor, kişiliği genetide bu çalışmalara çok büyük bir sına oluşturuyor ve o sınıftalıların içerisinde özellikle Haydi yani buna dayanan sınıflamalar da var yani Shakespeare'nin işte yeni sınıflaması var başka bir türün sınıflaması yani bu biyolojik temellere dayanan yani genetik yapısını temel alan e, karakter ve kişilik analizleri de yani o da bir, bir yöntem var. Haydi yani çok ruh değil yani güzelmiş <gülüyor> en azından. Eee Türkiye'de evet. bir evet. başka şudur evet. başlıyoruz. Evet. Yok yok buyurun buyurun karşılıklı olsun istiyorum. Dişi evet. erkek, erkek çocuk istiyorum. Tamam. Antalya öyle mi yani? Evet, evet. böyle bir sorun daha var. Ee, çok aslında ama siz söyleyin, bitirin. Yok yok bunu şöyle. Ha, ha ha yani, ha. Eee yani kız doğurduğu zaman o zaman hiç kadın gelmesi füşü iste diyor Yani biliyorum. birazcık aslında yöresel süreçler Hı. işliyor orada. Yani hem Bölgemizde, bölgelere göre değişiyor. Ee, İstanbul'u baz alırsak, tabii İstanbul'da çok pozitif olmuş durumda ama çok duyduğumuz şeyler değil artık. Ee, ve en birazcık siz daha var, çok yani şey var. Şehirli erkeğler çoğu kız istemiş. İyi olanlar. İyi olanlar. Zaten doğumdan çok önce belli burada artık. Bütün heyecanda gidiyor ya. Ben gebelerime diyor ki, öğrenmeyin, doğumda öğrenin onu. o heyecanı yaşayamıyorsun. Şimdi nedir diyor, kız diyorsun, hiç bir heyecan almıyorum. Al, al, al, Anak Çok kolay Bazı gebelerimiz aslında tam böyle bizim böyle, değil mi, bayağı baya böyle radikal doğal, doğal doğumcuları var bir gibi olacak sizleriniz. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet, tam Tamam, evet. Yani böyle yani alt bağlamayanlardan tut değil mi? E, tabii tabii. Yani hislerle eğitim verenlerle hissediyor çocuğunu, hemen tuvalete evet. götürüyor. Yapıyor bebek yani. Alt bağsız eğitim diyorlar ona. E, yurt dışında da geçiyor işte. Değil mi? Bir daha tuvalet İşte o sürprizler tabii. Hani öyle bir şey ki yani ben hissediyor olacak ağzından, gönümden ve dolayısıyla da tam oradaki iletişim Başlıyor olsun diyorlar. Çocuk biraz eski gelmiş ya. Ah kuşanamaz zaman yapmış. Gözüne bakıyor diyor. Tamam da <gülüyor> adam bo. Oh. <gülüyor> olabilir eski bir yemşin. olabilir. Benim bağlı yemlerim yani. onu yaptı defalarca. Da daha yeni yapmış olmaz yapacağım ama. <gülüyor> Bıraktığı çok oldu yemlerim. Öyle değişik yani böyle bir o yüzden hani dibine kadar normal doğum. Doğal doğum, her şey doğal doğumu olsun. Yani orası da bize tabii çok radikal geliyor aslında. İşte hani her şeyin ortası ikisinin ortası. İşte ve biz oda ben daha çok olimpik yani kayıplar ve <gülüyor> daha öteye dönüşmüş Olimpik sistemle ilgili olan süreçler. O yüzden de ilk dönemde bu fonksiyonlar ve olimpik kayıtlar ortaya çıktığı için ne büyük doğumlar olsun istiyoruz biz aslında, korteks doğumlarındansa. Biraz önce aslında Hakan Bey'in anlattığı yani yani bütün o ışık, bilgiler, e, ses, bütün o şiddetin olduğu, doğumlar daha çok korteksi uyaran şeyler yerine sesgilerin, işte dokunmanın, daha rahatlığın, gevşeminin olduğu ve dolayısıyla da o abresyonun ve Savaşçı ortamın oluşmadı. Bu biraz daha pez bir sosyolojik bir sürece doğru gidiyor. Yani bundan sonraki nesil nasıl bir nesil olsun? Ya acaba bundan sonraki nesil şöyle veya böyle olacağı, nerede belirlenecek, ne zaman belirlenecek? Yani biz acaba doğumda belirlenebilirler mi bunlar? Veya doğumda bir şey yaparsak, yani bütün bu olan dünyadaki her şeyi farklı bir noktaya çekebilir miyiz? Yani birazcık buralarla oynamaya çalışıyoruz. Bizim alanımız doğum olduğu için, özellikle doğumdan gelip ve dolayısıyla dedi, acaba doğumu daha huzurlu, daha rahat, daha sezgisel, daha biraz daha yaratıcılığımızı geliştirerek ve her anlamda doğuma şahit olan herkesin daha az rahatsızlı olduğu bir noktaya çekersek acaba yeni uçak nasıl olmuşuz? dedik. Ve bunları çalışmaya başladık. Size de bunları sunmak için bu akşam buradayız. Bilmiyorum nerelerdesiniz, nasıl düşünüyorsunuz, nasıl hissediyorsunuz, sorularınız var mı? Yani bizim tabii konumuz çok. Yani otururuz ve yani işte o da anlatır, ben kayıtları anlatırım ama böyle bir genel bir fikir verelim istedik size. Eminim bazı şeyler çok yenidir, çok değişiktir belki. Ee, ama şu, şu çok net e ve belki de bizim en çok üzüldüğümüz ve bizim en çok uğraştıran e ve bunları ee, düşünmemizi ve en çok da uygulamamızı sağlayan şey doğum modası içerisinde büyük bir şiddet var. Ee, i̇ster sezayen olsun, ister doğum olsun, suda olsun, karada olsun, suda olsun, bu su olsun. olsun. Ee, yani bu bizi çok, en çok güzel şey bu. Bu şiddeti kaledebilmek noktasında ulaştık çıktık aslında. İşte şiddetsiz doğumlar keşkesi doğumlar getirdi. Şiddetsiz şiddet. Şiddet derken her şey aslında, yani bağırtı, çağırtı, ışık, biraz önce anlattığımız, yani korteksin... Bebeğin yalnızlaştırılması. Herkes yani doğum odası içerisinde yalnız. Evet. En önemlisi tabii bebek çok yalnız. E, ve dil bile aynı zamanda, yani korteksin kullanıldığı her şey, e, bize göre şiddeti oluşturan şey. Şiddet derken hakikaten anlamına min ediyorum yani. Çünkü öyle bir şey oluyor ki bazen doktorun ebeğe, ebe'nin gebeğe, gebe'nin kocaya, kocanın doktora, doktorun bütün sisteme gibi yani bütün böyle dolaylı dolaylı şiddetler alıyor. Ev, evet, yani dolayısıyla o doğumlardan tabi neler çıkıyor ve nasıl bir kuşak çıkıyor noktası. Şimdi bunlar şu anda mesela şu anda biraz çalışma noktaları ama kesin net rakamlar yok ki neden bu kadar çocuklarımız dikkat bozukluğu, hiperaktivite otizm acaba noktasındalar şu anda daha çalışılan bir şeyler ki yani çünkü sesaryemizin yükselmesiyle yok şiddet dediğimiz e, doğumların seslendiği yükselmesiyle acaba bir korelasyon var mı diye şu anda çalışıyorlar yeni doğanlar bu şeyden Planlı sezaryen de Şimdi kesin ispatlandı oldu. Tamam tamam o bitti evet. o iş. Yani planlı sezaryen yaptığınız zaman alerjiye meyli yaptırıyorsunuz. O kadar kolay sezaryen yapmasınlar ki. E i̇şte onu anlatmaya çalıştık. E, onu anlatmaya çalıştık. <gülüyor> <de. gülüyor> Ama yani. o kadar alıştık ki herkes. Aynen. Anneleri bile ikna edemiyoruz şu an. Evet. Hadi canım diyor ben sezaryen yaptım. Yani alerjiler astımlar artık ispatlandı. Yani işte benim tarafım. Yani hmm. şimdi dikkat eksiklikleri, otizmler, panik ataklar. Yani çünkü yani mesela hakikaten ben okurken DSM-4'te yani panik atak gibi kavramlar çok hmm. e, yani görmediğiniz makaleler. Yani şimdi en azından noktası. Yani Sosyal. ne oluyor bakarsak hmm. tabii başka başka sosyolojik, ve psikolojik olgular olmuş olabilir. Şey, şeyler de var. Yani bizim yani hmm. çocuklarımız bizler gibi büyümüyorlar bizim şartlarımızda. Yani biz ne kadar televizyon seyredip dedik, o gençlik dönemimiz hani bakarsanız ama onlar sürekli bir ekranda veya bilgisayarla veya bir şeyle o kadar çok uyaran oluyorlar ki bunlar ise bu dikkat eksikliğine de o tizliğe tetikleyen bir şey yani tabii. Bir da tabii hani o da oluyor ama yani onun yanında da o kadar e, fazla değişen şey var ki yani e, televizyona varmaları. Bu izlerdeyiz farklı davranıyoruz artık. Ama televizyona varmadan var. yani televizyonu o kadar o, seyretmeden de... başlayan tanılar var. O zaman da şüpheleniyoruz ki biz e, yani hani bu kadar e, daha televizyonu bile görmeden nereden çıktı bu otizmler falan mesela? Bu e, durumları da artık. Dolayısıyla Şimdi, yani o uyaran acaba nereden başladı? Ama bunlar hakikaten çok net değil şu anda. Sadece böyle sorun şu anda. olan şeyler var. Hı. Biz 20 yıldır sizin planlı Sezeryan mıydı? Yok. Yani Doğum ben... başladı mı? endikasyon var. Ya da aslında. Ben hani tamamladım ama ağrılarım başlamadan alıyordum. Bir ee, sebep vardı. Sezerne oldunuz. Evet. Sebebe bağlı evet. bir evet. anda sezerne. Evet. Evet, Çoğu insanda sebep yok zaten. Bundan iki yıl öncesine kadar bütün sezerne isteyenleri 38 haftada yatırıp bebeklerini alıyorduk. Bebek yeterince gelişti diye. 30, çocuk 30, 30, 30. 38'de. Hı. Çocuk doktorları bağırıyordu. Niye bunu yapıyorsunuz? Bu bebeklerin yüzde 10'unu biz bir hafta küvezde yatırıyoruz. Akciğerleri yeri gelişmiyor. Sizin yüzünüzden 10 gün bebekler küvezde yatıp tedavi alıyor. Bir bölümünü kaybediyoruz. Anca ikna olduk. 2 senedir yavaş yavaş 39 haftaya çıktık. Gene planda yapacağız gece kalkmayalım diye. Tek sebebi var. Planlı sezernin bir tek sebebi var. Gece kalkmamak. Başka hiçbir sebebi yok. Çünkü risk yok ki. 39'a kim karar verdi? Bilmiyorum. Şimdi Belki anladım. bir ay sonra, bir sene sonra, beş sene sonra artık doğum başlamadan sezen yapmak ayıp ve yasak olacak. Eskiden öyleydi. Bizim asistanlığımız de öyleydi. Şey diyorum, yani bir şey diyorum. Anladıkları çok itibaren ben yani bir baba oldu. Yeniden baban adayı konuştuk. Muhakkuk böyle bir şey denemem ama bunun var bir şeyi var. Yani ekonomik bir e, e, etkisi evet. vardır. Hani dediğiniz için sağlık bakanlığı da işte tezeleri güçlendirmeye çalışıyor ama işte şartlar bunu pek uygun değil. Hani acaba dedim kendi kendime, yani bu çok güzel bir proje. Acaba bakanlık bu isimli projelerde dediğimim imkanı var mıdır? Yani Muhtemel sizin. Evet, evet. İki projede beraberiz zaten aslında. Birinci proje doğma hazırlık eğitimcilerini yetiştirmek üzere. Yani çünkü bütün Türkiye'yi yetişsinler ki en ilk gebelerle muhatap olacak olan kişiler doğum hazırlığı anlattılar. E, i̇kincisi anne dostu sezaryan ve anne dostu hastane projeleri. E, o da e, tabii değişik bir proje. E, tabii Kısım Sağlık Bakanlığı evet ve hani, Çok yavaş. Yani çok erken geliyor. Evet. Hakikaten hani öldüğümüzü bir öz, şu anda İstanbul'daki iki devlet hastanesinde gelen her kadına doğumun hangi aşamasında olursa olsun suni sancı takılıp doğum hızlandırılıp pıt doğrultulmaya çalışıyor. Rütin. Evet. Soruyorum. Niye bunu yapıyorsunuz? Zararlı bir şey. Biliyoruz. Arkadan evet. kırk kebe evet. daha geliyor. Gel sen doğrult. Haklısın diyor bana da bir şey diyemiyorum. Bir yanda ama bunu bir çözümü bulmak zorundayız. Çünkü o kadınların 20'sini birden dizip kollarına serumlayıp itip bebekleri suni sancıyla doğurtmak tamamen bir travma. Bu 20 kadın Zaten 200 bin kadına gidiyor. sakın doğurma diyor. Şimdi Türkiye'nin geleceğe biraz şey yani bu durumda evet. böyle. %80 acaba 90'da. bu kadar psikopatın müşerisi psikopat değil miyiz? Değil miyiz ya? yani. Büyük yani soru değil bu aslında. Küçük bir soru. Değil. Aslında Hı. sormamız gereken. Hı. Biz mi yatıratıyoruz bunu? Çünkü Hı. travmayla doğan bir çocuk. Anne karnında korkarak doğuma giren bir çocuk. Yani her normal doğum travmasız değil çünkü özel böyle bir doğu doğum travmatiği değil. Şimdi çok falan. büyük çoğunluğun özel hastanelerde doğum yaptırılıyor. Büyük çoğunluk şeyleri... değil. İstanbul'un 67'si özel hastanede doğuruyor. Şimdi. Evet. Oradaki koşullardan dolayıdır büyük ihtimalle. Ben daha önce din sırasında Bakırköy Kadın Doğum hmm. Hastanesi'nde bir bir kev arkadaşlarıma doğumuna gittim ve hani çocuğum yok ama eğer çocuk, yani doğurursam kesinlikle <gülüyor> normal doğumda çocuğu. Saygı olmayacağım diye hedef kararı verdi. Gerçekten yani orada evet. en az 15-20 e, yani, yani evet çok gaybi insani koşullarda doğmuyordu. Evet. Doğur. Evet. Evet. Evet. Evet. evet. Onları doğurtan doktorlar ve Ebeler de onlara çok ee, saygısızca evet. davranıyordu. Evet. Evet. Aynen tam evet. bunu diyoruz. Evet. evet. Yani bu da çok travmatik bir doğum. Yani ama, çocuk açısından da kadın açısından Bu onların doğumuydu. doğumuydu. Siz satın almayı tercih ettiniz. O yüzden biz diyoruz ki bize eğitime gelin bu travmanızı, bu geçmiş kayıtlarınızı düzeltelim. Bu sizin doğumunuz değil. Ya bence biz çok ikna ediliriz. Bir şey de soracaktım. Yani çocuğumu <gülüyor> anlattıktan sonra hala e, şey, planınız eden yanda özelliklerim çok <gülüyor> böyle aile baskı yaparsa, doktoru çok riskli falan var derse falan Onun dışında en azından doğum başlayıp Sezer'de. Yani, çoğu çoğu. tabii tabii korku korku zaten hakikaten en önemli süreç tabii korku yine hem sizin oluşturduğunuz bu aldığınız e, kayıtlar olabilir endişelere dönüşebilir İlla fobik anlamda bir korkutlu olması gerekmiyor e, geçmiş kayıtlar tabii çok önemli yani o anlamda gelen renjalarla gelen kayıtların tipini sizin bildiğiniz özellikle e, kendi doğumlarımız çok önemli yani bütün bunların hepsini e, çok incelemeden ee, doğum fizyolojisini de bilmeden yani tamamen e, bu anlamda da duyduklarımız da aslında şu anda kadınlar olarak doğuma gidiyor. Bu arada babalar yani, yani ben zaten bilmem noktasında oldukları için e, yani hem çok dışarıda ama hem de çok içeride olarak tam böyle bir araf noktasındalar. E, ve orası da babalık süreci zaten apayrı bir bence travma. E, yani çünkü hani tabii ki de yani babalıkta ben sonradan öğrenildiğini düşünüyorum bebeğin olman <gülüyor> Ama yani anne için daha başka bir şey. Yani anne sonuç itibariyle o dokuz ay ona zaten ısınıyor baba. Ancak konuşma ve paylaşım gerçekleştikten sonra baba olduğunu hissetmeye başlıyor. Çok nadir şeyler haricinde tabii yani. Başka şeyler yaşamış olabilirsiniz. Şey. Ama bir iletişim kurması gerekiyor ki ben sen o benim çocuğum şeklinde. Dolayısıyla orada zaten hani hiçbir şekilde bir İçeri, yani bir incüldoğlu durumu halinde hiç bir halde değil. Dolayısıyla da de ya doktorla çatışıyor, ya da zaten hiçbir şey dokunmuyor. Benim ee, bir teorim var. Hmm. Eğer doğum yapanlar sizin öğrencileriniz olsaydı, doğumu hazırlandıkları projelerle size gelseler, de hepsini okuldan atmıştım. Sa... Kesinlikle atmıştınız. Çünkü hiçbir şey bilmeden ufacık bir projeye daha çok emek harcıyorlar. Doğumda kapatıyorlar kendilerini tamamen. Sadece şunu istiyoruz. Doğum istiyoruz ya da Sezer'i istiyoruz ya başka bir şey. Yok. Bunun da şöyle bir tarafı olmaz mı? Yani annenin psikolojisi çocuğa geçiyorse ya, anne güvenli huzur içerisinde Sezer'i tercih ettiyse bunun da çocuğa geçmesi. Dolayısıyla bu açıdan çocuğa psikolojik bir aktarı olmaz mı? Travmatik bir doğumla kıyaslarsanız bu Sezer'i tercih ederim ben. Ediyoruz zaten. Kesinlikle. Tabii ki. Travmatik bir doğum yerine Ama ben bu, bu sezermi isterim. Zaten. Yani şimdi e, anne e, bir kere bir şekilde e, bu e, doğum olayını doğal doğum olayını büyük bir korkuyla e, hatta anne olmadan evvel e, Tabii, yaşıyor. başlıyor. Tabii. Kadının, e, mesela bir tanıdığım var e, sırf bu yüzden evli olduğu halde çocuk doğurmak istemiyor. Hı. Yani korkusundan doğurmak istemiyor. Şimdi böyle bir insanın e, rahat, huzurlu bir ortamda yani sezaryana doğum yapacağım inanması onun için çocuğa transfer edeceği duygular aslında da olumlu bir şey değil mi? Çünkü doğum yani travma zaten yani. Evet. İyip dedikleri söylüyoruz. Hayır. Ben, hayır, ben, hayır. Sizce, ben sizin dediklerinizi kabul ediyorum. Yani ve, e, ben de ikna oldum. Tabii. Doğal duyun, doğum, doğum ama hani işin tarafıyla ilgili nasıl çözüm i̇şte, çözümünüz çok... Aslında kıyasladığınız şey bu anneyi zorla doğurtursak travmatik bir doğum yapar. Evet. Bunun yerine sezeryanda daha rahat daha az stres yani yaşar. Ne anne ne anne o, de bebek de. Haklısınız. Evet. Yani Biz de diyoruz ki Hani mümkünse eğitimle biz bunu düzeltiriz. Düzeltemezsek sevgili anneciğim sezaryen ol gene de. Bırak bebek karar versin gününe. Hormonlarını bir aktif al. Doğar doğmaz da anne dostu sezaryen hazırlan. Çabala. Ekibini kur. Doğar doğmaz bebeğini sezaryeninden sonra da kucağına al emzir. Al sana normal doğumu taklit eden sezaryen. Daha az cezla zarar verirsin. Ama durup dururken sezaryen olursan daha çok zarar verirsin. Evet, bu sizin devreye girmenizle olayın daha raslala ve daha hem annenin bebek için e, daha iyi olacağı konusunda da bir şey yok yani. Bilmiyorlar. Sizin devreye girmediğiniz yani sizin dışınızda olan ya hiçbir şeyden haberi yoksa, yine sezenin ağlaması, çocukta travmatik sonuçlar doğmaktan ziyade Hani annenin güven duyduğu bir ortamda, elbette doğduğu zaman işte o şey, yap, şey yapıp, onlar olumsuz şeyler ama bir de olumlu bir tarafı, her bir tarafı da düşünebilir miyim? Ee, duygusal açıdan evet, ama bu sefer fizyolojiye girmeye başlıyorsunuz. Sezeryan olarak hangi zararları veriyora e giriyoruz? Ne oldu? Astımlar geldi, şeker hastalıkları geldi, e, Bağın bozulması geldi, emzirme problemleri geldi. Aldığınız satın aldığınız şey çok masum değil. Sonra, diyor. sonra orada, tabii, tabii, sonra orada neden bunlar oldu diye anne geri döndüğünde karşılaştığı tablo, işte keşke dediği tablo. Bunlar hayat boyunca öyle geç, geçiyor. Ben sizin evet. e, olaya müdahil olmanız ve olayı, tabi tabi ama bu stiklerde çekimizde iyi çabanızla ben yani bir şey söylemiyorum. Yani ben sizin dışınızdaki olayların yorumlanmasından bahsediyorum. Yani tabii ki bir anneye bunların anlattığı e, Sezeryan'ın nasıl bir sonuçlar e, e, yol açıdan bilmesi tabii ki. O, ama o, hiç şey. anlatan kimse yoksa, annenin bundan evet. haberi yoksa zaten planlı Sezeryan'a evet. e, işte bir cevap ben de bulamıyorum ama daha evet. mı iyi evet. bilmiyorum. Belki çok rahat doğuracak korksa da doğum başlayacak pıt doğuracak belki. Evet. Çok bir yorum yapamıyorum yani. Evet, evet. Evet. Onu hakikaten yani, yapamadım. Şey. Evet. Anladım ben sizi. yani böyle evet. gideceğini. Ama bir şey zaten bu, yani çözmeye çalıştığımız bir şey bu aslında. Yani e, öğrenilmiş çaresizlik yerine e, öğrenilmiş çare bulmayı e, öneriyorsunuz. Yani çünkü evet. anne öğretilmiş bir çaresizlik içerisinde doğma hazırlıyor. ama siz öğretilmiş bir çare bulma öneriyorsunuz. Tamam, evet. ama bu yoksa çaresizliğin getirdiği olumlu şeyi de anca için söyleniyor çünkü anne her şeyden beri. E, Bence çocuğunun sağlığı kendi sağlığından önce düşünülüyor ve doğumda kendi sağlığından iki düşünülüyor ama yani çocuğun salgın doğusunda yani ben razıyım gibi bir noktaya da büyük yani bir isme yani yüzde yüzde elde edildiğini söyleyebilirim. Konusyla annenin bütün tercihleri e, sahte bir takım su bir takım gereçlere dayansadığı sonuç olur buzun içerisinde bir şey yapmasına sebep oluyor. Tabii şimdi. Evet, tabii boyun, var, var. Evet, evet evet. O yüzden bir doktor "Ya ufacık bir risk var ama" dese bile onun kafasında evet. büyüyor ve evet. "Hayır" evet. diye Ben bebeğimi evet. riske atamam. O yüzden biz diyorsak doktorun risk konusunu konuşurken çok dikkat etmesi lazım. Anne onu hemen satın alıyor çünkü. bir daha düzeltemiyorsunuz ve doğuma da korkuyla giriyor o zaman. Ya bir şey olursa diye. Evet. Ee, evet. Nasıl hiçbir şey. Var yerde. Tabii, tabii şu anda da Ameliyata girdiğiniz bu anda anında. ölme riskiniz Otomatik başlıyor zaten. <gülüyor> çok e, Çünkü ilaca bağlı alerjiler var. Şu anda dünya üzerinde penisinin alan yaklaşık 2000 kişiden biri ölüyor. Biliyoruz ama yapıyoruz bir sene. Ee, çünkü artıları daha fazla. Benim bir tane vardı. Evet. Evet. Şunu konuşurken ekip şunu söyledi ki biz niçin ölüyoruz? Aslında her ha. hani türlü anlamıyorum dedi. Evet. Çünkü her şeyin canlının yaşaması üzerine inşa edilmiş. Yani tüm mekanizma canlının yaşaması üzerine kurulmuş. Bir o arada örnek sorununa makale var. Tabii ben hiç başka taraftan alıyorum ama sonra düşünün hakikaten öyle. Yani i̇nsan organizması her türlü mümkün tehlikeyi savuşturacak bir özelliğe sahip olarak kurgulanmış. Yani yevcutmuş evet, kurgulan mekanizma. Böylece Dolayısıyla çıkacak her türlü sorunlar böyle Boğuşmaya hazır bir yapıya sahiptir. Yani çok girençli, son derece kendini savunma evet. açısından üstün silahlar donatılmış. Bu tabii doğumunda başlangıçsınız yani hiçbir travma, hiçbir tehlikesin olmaması lazım. Çünkü yani şey olabilir. Işte. Yani %90, 90 <gülüyor> 95 öyle. O kadar senin <gülüyor> <gülüyor> hani, bak ama yani o yaşamak belki sonsuz bir yaşamaya yönelik bir plan yok insan vücudu için yani ne dersiniz ömür planlıysa evet ömür planlıysak yani belki o, o süre içerisinde karşılaştığımız şeylerle mücadele etmek için yani planlanmış sanim hiç karşılaşmadığımız sanim mikroplar içinde üretilecek antikor şeyimiz var hem yani, yaratabiliriz hani, ama hani bunu üstlerini yani baktığımızda çok basit nedenlerden <gülüyor> aldı ah, ah, evet. gitti veriyor o kadar katı olmamalı değil mi Evet. Evet. Şimdi ama o da bizim evet. devamı için bence yani benim gözümde tüm devamı için gerekli bir şey yok. Yani o olmasa TÜ devam edemez. Aslı olarak TÜ Ama var. hani o kadarsa olması evet. değil mi Yani boynuz kırılıyor. Bir anda örüyorsunuz. Temelken yani o kadar bir şey değil. Ya şimdi sizin e, ölüme örümbe tarafınız var. Ölüme giden o plan içerisinde bu plan dışında gelen her şeye karşı savunmanız gerekiyor. Yani yani organizma ona göre planlanmış. Düşünün ki genetik olarak biz henüz mevcut olmayan bir takım e, mikro veya bilgis veya şeylere bile planlanmış durumdayız. Yani bu hiçbir şey değil mi? Dolayısıyla ama örneğe de planlanmışız ama örneğin kendi süreci içerisinde karşımızda çıkacak sorunlara karşı da teçhiz edilmiş durumdayız. Yani öyle düşünebiliriz, bilmiyorum. Ecemi yapabileceğimiz şey yok. Sizin bu ıı, işi yaptığınız derdeki ya da bakanlıkla çalışmalarınızda sonra sizinle ilgili de bir takım planlar var mı? Yani, keşke siz bir doğum yaptı ama keşke sizde bir kürtü geliştirecek şekilde bir, tamam. bir eğitimler şey var, yani, var mı? Tabii sağlık Bakanlığının yok. <gülüyor> yani o daha hakikaten doğumu halletmeye çalışıyorlar ve hmm. gerçekten de çok, çok çok yapılacak şey var. Bizim ebeveyn akademimiz var doğum akademimizin içinde. Ondan sonra yani zaten şöyle diye düşünür. Ben doğum sonrasını birkaç kademeye bölüyorum. E, fark ettiğiniz üzere hemen doğum olduktan sonraki aşama var. Yani o ilk karşılaşma kısmı var. O benim için çok önemli. İlk bir saat diyorum ben ona en değerli saat. Karşılaşma ilk encounter'i nasıl olduğuyla çok alakalı. Sonra bir odaya geçiş kısmı var. Doğum sonrasını bayağı böyle görüyoruz şimdi ben. O da o odaya geçiş kısmında nasıl geçileceği, oradaki neler olacağı kısmı var. Ondan sonra da, e, eve geçiş var. E, eve geçişte de ilgili tabii hani bir sürü yani doğum sonrasında nasıl ayarlamalar yapacağını şeyden fiziksel olarak. Hem doğum sonrasında annenin kendi vücuduna bir adaptasyonu var çünkü da bir kayıp var aslında. Bir kazanç var ama bir kayıp var. E, Onu ayrılık ansiyeyi test ediyoruz biz. E, ayrıldık antiyemiz aslında. Yani çünkü hakikaten oradan kopuşla beraber bir kavuşma da var. Ve işte zaten bu iki aranın çok iyi dengelenmesi gerekiyor. Doğum sonrası depresyonun en önemli süreçlerinden bir tanesi de e, o an, zamanı doğum sonrası zamanı nasıl organize edildiği, nasıl yardım alındığı ne kadar destekli olduğuyla alakalı. Biz eve, eve bizi döndürüyoruz mutlaka doğum sonrasında. Çok genel olarak bir organizasyonu yapıp edilmeyelim doğu sonrası süreci ayarlayabilsin diye biraz destek olsun diye aslında. Ee, ondan sonrası ise biraz daha e, anne bebeğin ilişki kurması, bebekliğini öğrenmesi. Eee akketan yani emzirme, uyuma, bakım, dinlenme, dedi o süreç nasıl olduğuyla ilgili o o o çünkü başka bir yapılacak yapacak bir şey o benim doğasında. Yaptığı bunlar zaten aşağı yukarı birkaç <gülüyor> ay boyunca, bunun adaptasyonunun sağlanması çok önemli. Biz daha bir daha yani çocuk psikologlarımız ve gelişim psikologlarımız ve bebek psikologlarımızla bu süreci biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz aslında hem anne için hem de baba için. Hem de anne ile babanın yeni oluşan rolüne ilgili olarak. Yani artık karı koculuktan, sevgililikten, eşlikten anne baba. Olma sürecine geçilmiş durumda. Tabi onun farkındaysanız, hani düşüneceğiniz alt bir sürü kademelerin ve basamakları var. E, cinsel işin başka bir boyutu, ilişkiler başka bir boyutu, işe geçme, kariyere geçme süreci başka bir boyutu. E, yani bu bütün bu rollerle ilgili her şey oturduğu süre içerisinde herkesin, her annenin bir mevruhuz denilen, bir bebek hüznünden geçtiğini düşünüyoruz, diyoruz. azdı veya çoktu. Ya Bu depresyonda bazen işte geçiyor. Bazen sadece bir hüzün, bir adaptasyon aşamasında kalıyor. Bugün bir gebemizi ziyaret ettik. Anne bebe sonrasında birkaç ay süresi sonrasında biz bir de ev ziyareti yapıyoruz. E, doktor ben de evimiz e, yani aynı doğum takımı. Sonrasında bir de evde e, işte bebeği anneyle bebeğin uyumunu, babanın o sürece katılımını böyle işte bir, bir şekilde bir ziyaret yapıp biraz gözlemliyoruz. E, o da önemli bir şey oluyor aslında. bir, bir motivasyon da oluyor. Yani ay doktorumuz bakıp bize ziyarete geldi gibi. Bir kadın doğmuş çünkü ev ziyaretine birimiz çok büyük bir şey olmuyor. Biraz da onu ayarlamaya çalışıyoruz. Ondan sonrası yani artık yani, tabii her dakikada hani psikolojiye psikoloji, yani gitmeme bir destek yok tabii. Ondan sonra artık sen sağ ben selamet saldın çayırın. Yine muhanelere başlayacağım. Şimdi geliştim. son evet. İyiyim. Laptopultura son alacağım. <gülüyor> Yeni bir şey. Çok zor geliyorlar İstanbul'da. Biz gideriz. Evet. İşimiz gücümüz yok evet. gideriz. Peki bir projenizde müzik var mı? Aa, Çocuk doğur yani. Hep var. Evet. Müzik hep var. Müzik ama müzik ama çok güzel seçilmesi lazım. Gebelik gebelik boyunca başlıyor zaten aslında. Evet. Şofen evet. dediğimiz bir, bir Yani defense aslında. Yani hani şofen sever gebelerimiz var, sevenleyenlerimiz var. Yani bizim zaten hep genelde kullandığınız bir meditatif bir davranışa müziği var. Tüm gebelik boyunca o yüzden o şekilde gevşemesini sağlıyoruz. Ki zihin onu duyduğunda direkt gevşemeye geçsin. Zihni ve vücudu aslında belli bir şeye kanalize etmeye çalışıyoruz. Zihinçik harmoniyadır. Aynen. Matematiktir. Aynen. Matematiktir. Evet. evet. Doğru, olur, doğru, kullanıyoruz. doğru sonrasında da kullanmak isterlerse kullanıyorlar tabii. Anne ve iletişim esasında. Müzik var, dans var. Dansı sormadınız. Dans var. Eğitim başlıyor daha önce. İşte. Evet, için, de, bir yok, bir fix olarak onların her kendi yüzü var ama fix olarak kullandığımız bir değişene yüzümüz var bizim. yani e, esnasında eee yani dediğimiz şey o eğitimler esnasında kullandığımız bir fixed var. Ama onun haricinde siz başka bir şekilde alırsınız, öbürü başka bir şekilde alır. Ee, yani o, o bir şekilde e, gevşemeyi sağlayan, işte belirlenmiş, tanınmış, e, hypnobirthing noktasında, başka alanlarda kullanılmış. Bizim de kullandığımız, hani böyle bir, o yeniden keşfetmeyin, onlu kutu kutu kullandığımız bir müziğimiz var spesifik olarak. <gülüyor> Budur hikayemiz, ahideçler. <gülüyor> İnşallah işe yaramıştır. Baylar. Evet, yani çok çok şeydik. Yani her şeyin ötesinde ev emeğin olmanın ötesinde dediğiniz gibi bir insanlıkla ilgili bir şey olduğu evet. için yani sürecin başka bir boyutu var. Yani ev emeği felsefe boyutuna sürdük, boyutuna Ayrıca bakılabilirdir. Yani çünkü hakikaten çok derin başka anlamları da var. Ee, en başında başlarken söylediğimiz e, gibi belki hakikaten o da bizim düşündüğümüz konulardan biri psikolog olarak. Yani acaba doğum bir çeşit işte Fethius'un ölümü mü bir noktası var Yani, yani felsefi açıdan dediğimde aklıma geldi. Yani burada evet. belki bir itiraz veya eleştir değil. Yani işte avukatları ortaklığı açısından şöyle düşünebiliriz. Biz hep doğa dediğimizde evet e, İki binli veren, üç binli veren doğanın, şimdiki doğanın kavram karşılığını aynı düşünüyor. Ama şimdi doğa dediğim şey bugün ormandır, sulardır ama o zamanki sulara göre bugünkü sular, o zamanki atmosfere göre bugünkü atmosfer vesaire farklı. Hatta dünya o kadar çok sabit olmaktan uzak, stabil olmaktan uzak bir yapıya sahip ki bu, e, yani dünyanın e, bu elektromanyetik alanları bile değişiyor, hatta kutupları bile değişiyor. Şimdi bütün bu değişimler, bu fiziksel değişimler insan üzerinde hiç kuşkusuz bir takım etkilere sebep oluyor. Yani doğa nasıl 2000 yıl evvelki doğayla aynı değilse, insan da 2000 yıl evvelki insanla aynı değil. Dolayısıyla doğal zorun dediğimiz şey 2000 yıl evvel doğal olmasına karşılık bugün artık yani hani şöyle bir kaba bir benzetimiz ne ama. Sezerya'nın en e, travmatik olanı belki çağımız insanının e, profiline daha çok uyuyacak. Yani çünkü bugün insanı ben e, eskiden işte barok, e, rönesans döneminde yani o armonik, o yüce duyguları veren müzikten hoşlanıyorum. O duygu gene var bende ama ben bugün artık humanizm müzikte dinliyorum veya bir tam tam gibi olan e, şeyi de dinliyorum. Yani e, ne bileyim ben o işte çelimcikleri, hebi metalleri falan da diyeceğim. Yani artık bu da benim tabiatımın bir parçası. E diyebilir misiniz ki insan artık doğal, e, muhnis, uyumlu, inançlı bir şey olsun tam tersine. Savaşçı, aykırı, ondan sonra itip kakan, huzursuz, azıcık otistik, azıcık <gülüyor> şey olması lazım. <yapalım. Yani> böyle bir <gülüyor> şey olması <onu selamayacağız>. lazım. <gülüyor> Yani bu hata hata bizim yani. de zaten hiç Aynen. genellememiz yok. Ne eğitimde ne doğumda. Kişiye Aynen. özel eğitim, kişiye özel doğum yapıyoruz. Agresif olanla agresif oluyoruz. <gülüyor> mulis olanla mulis oluyoruz. Şimdi Neşe bana diyor ki bu Ayşe'ye diyor ne yapacağını söyle diyor. Ben de Ayşe'ye diyorum ki şimdi kalk şimdi yat. Sonra diyor ki Fatma'ya sakın böyle söyleme ona uygun değil diyor. Sor diyor. Ayşe'cim ister misin diyorum. Öbürüne uymuyor. Öbürüne de ikisine de bir şey ne sor ne yap diyor. Sadece yap diyor. O zaman aşıyı çekiyor bu tarafa. <gülüyor> Her bir doğumda bana bilgiyi veriyor. Her bir kadın farklı yani. Hele bir de kadınla uğraşıyorsunuz. Ve kolay. bir de doğumda değişiyor bakın. Evet, Uçuyor doğumda bambaşka bir içindeki bugün dedi değil mi? Bugün Kristen işte gebeye gittik. Tam doğuracağım diyor. İçimdeki kurt açığa çıktı diyor. Kurt gibi hissettim kendimi diyor. Korkardım ve bırakmazdım normalde diyor. Size güvendiğim için o kurda da size de güvendiğim için o kurda izin verdim diyor ve diyor. çıkmasına izin verdim. Zaten çoğu bir kadında bu kurt, aslan, bağırma, Aaah! sesi çıkıyor. Bırakırsa çok güzel çıkıyor ve fark ediyor. Tutarsa doğum olmuyor müdahaleler geliyor. İzin vermez. Aslında çok iyi, yani bu konuştuğumuz sezayanlar 20 yıl, küçücük küçü. bizi. Daha o kadar değişemememiz lazım. Aslında o, o, oradan gelen içimizdeki tamamen ben hala memeliden sapmadığımızı düşünüyorum. Sadece korteks çok gelişti. Kabul edemiyor artık korteks. Evet. Ama işte Ama insan o rettik, konteks yani. ve ünlü sisteminin sentezi. Yani insanı tanımlarken evet. yalnızca şey bir sisteme, bir kese yapamazsınız ki. Yani üçünün bir sentezi. Evet. Yani i̇şte korteks değiştirirse artık yeni evet. bir sentez ortada. Tabi işte o yüzden hazırlık kursu. Ama ha biz hiç bir şey edemiyoruz. Ben kedinin bir şey oldu ya, yani, bir aslan gibi kükürt evet. dediniz ya. Çünkü kediler biliyorsunuz sevgi için burulur. <gülüyor> o, onların e, bir tür kendi kendini sağaltması olarak nitelendir. Yani ses, kedinin kendisini organları arasında, herhangi bir uyum hmm. oluşturur. Biz de i̇şte yapsak rahat edeceğiz muhtemelen. Evet. O yüzden yani. Evet. <gülüyor> şeyleri de öyle. Yani hani misli ayetlerde, kelimeler, o da bir tür öyle bir şey gibi. Yani. O yüzden biz yani. doğumda destekliyoruz mesela. Tekrarlayan kelimeler, inlemeler, a, a, evet. yani onları hep destekliyoruz. Bağırmalarını, ses çıkarmalarını. Yani, doğal olan taraf gitmiyor bir yerde. Yani işte, doğal işte doğal dediğiniz şey dinlük ve korteks, e, hepsinin bir bütünlüğü fakat o kadar. Reptil tarafı. Reptil tarafı. taraf sürengel taraf. taraf. taraf. taraf. taraf. taraf. taraf, tarafı. Yani sürengel tarafı ortaya çıkıyor. Yani kursta şunu anlatıyorum ben hormonları çok girmedim şimdi. çok girmedim ya. oksitosinler endorfinler adrenler prolaktinler falan filan giriyor da hı hı. E, ilginç olan bir konu var belki sizin için burada da biraz magazinsel de olabilir cinsellikte salgıladığınız bütün hormonların aynısı doğumda salgılanıyor diyorum ki çiftlere böyle gerçek baba için yapıyor. evet baba için de. Babada da aynı oksitosin salgılanıyor, adrenalin salgılanıyor, endorfin salgılanıyor vesaire vesaire. Kadın ve erkekte sevginin olduğu yerde bu hormonlar salgılanıyor. Şimdi cinsellikte salgılananlar doğumda salgılanıyorsa ideal bir cinsellik için bir ortam var. Yani düşün ya taşına hesap kitap yapa yapa bir cinsellik olmuyor. Bırakmanız, inanmanız, güvenmeniz, mahremiyete saygı duymanız, ışıkları biraz gloş yapmanız, güvenli bir yerde falan olmanız. Sadece şu ortamı doğumhaneye taşıyın, doğurursunuz diyor. O zaman oksitosin geliyor. Çok çok utangaç bir orma. Ufacık bozduğunuzda kaçıyor. Değişen hiçbir şey yok hasta. Hatta söylenen ölümde de aynısı salgılanıyor. Hı. Hiçbir ölümde ışıkları açıp hayır, hayır. yapıp da hadi hadi ölüyorsun, hadi gayret ölüyorsun. <gülüyor> Yapmıyoruz ya. Büyük bir saygı var ölüm odasında. Doğumda hemen hemen aynı hormonlar, cinsellik de aynı anlar daha komini yapıyorum. Doğunda kadına sunduğumuzu cinselliğe taşıyorum. Aç kapıyı diyorum. İçeri annem baban otursun televizyon seversin. Sizden birine bir elektrot takayım erkeğe diyorum. Çok riskli cinsel. 35-40 yaşından sonra bir erkek için seks kadar ölümcül bir şey yok. Her an olabilir. Bir doktor başında dursun diyorum. Ama gerçek. Bir sürü ölen var gazeteye düşen. Barış mançadan başlayarak yani. Ama ilaç ya. İlaç aldı, <Gülüyor> Elektrotları bağlayalım diyorum. Bir doktor sürekli kontrol etsin. Hatta hastaneye taşıyalım. Her cinsel birlikleriyle hastaneye yap. Doğum bu kadar riskli. Aynı riskler var. Böyle bir esinimde geçiyordu. <gülüyor> evet. Bizim şimdi dansa yetişmemiz gerektiğini. Top dedik. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Davet ettiniz.